Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Merhabalar, hoş geldiniz. Fikret epeydir görüşmüyorduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Evet, ne konuşuyoruz bugün? Şimdi bugün e, bir iktisatçıdan bahsedeceğiz. E, bildiğimiz ekonominin dışında bir ekonomi yapan, yapmış olan e, Karl Polanyi'den bahsedeceğiz. Hmm. Aslında ee, radyo dinleyicilerinin ara sıra duyduğu bir isim. Duyduğu bir isim. Daha önce de kısaca bahsetmiştik. Ama e, biraz şöyle belki bir girizgah yapmakta fayda var. E, bugün e, yani uzun süredir aslında son 10 senedir son e, ekonomik kriz, küresel ekonomik krizle beraber üçlü bir krizin yaşandığıdan e, bahsediliyor. E, Amerikalı iktisatçılar, sosyal bilimciler de işte dünya üzerindeki bütün sosyal bilimciler e, hem bir doğa krizi yani bir ekolojik kriz bir ekonomik kriz ve bir toplumsal krizin üçlü olarak yaşandığından bahsediyorlar ve ekonomik krizinde içinde özellikle finansın rolünden bahsediyorlar. Biraz daha genel olarak düşünmek gerekirse içinde bulunduğumuz zamanlarda işte bir yandan doğanın metalaşması, doğa yıkımı ve ekolojik krizden bahsediyoruz. Bir yandan... Ee, işte toplumsal yapıların çözülmesinden e, bahsediyoruz ve işte yoksulluk eşitsizlik gibi meselelerden bir yandan artan bir şekilde finansın e, hani alıp başına yürümesi kop gitmesinden bahsediyoruz. Aslında bu üçünün de e, yani çok daha önceden bahsetmiş e, üzerine yazıp çizmiş ve bunun neden e, içinde yaşadığımız sistemle kapitalizmle ve piyasalarla ilgili olduğunu e, tarihsel bir şekilde de gayet iyi anlatmış Bir iktisatçı var e, Diye bugün ondan bahsetmeyi düşündük Karl Evet Kalani. bir tek şeyi Ekleyeyim hemen yani bu altıncı Büyük yok git mesela yok oluşu Resmen açıkladılar yani Dünyanın en saygın bilim Dergilerinden birinde Proceedings of the National Academy of Sciences'da e, Çıktı yani Herardo Seval Göz, Paul Ehrlich ve Rodolfo Dirtso'nun açıkça artık yani zamanın korkunç daraldığını ve krizin yani milyarlarca türün son 30 yıl içinde öldüğünü filan milyarlardan bahsediyor hayvanlardan yani bu artık çok büyük bir yıkım ve sonuçları çok ağır olacak diyorlar. Daha başka bir tarif de yapamadık diyorlar yani etik olmazdı sert bir dil kullanmasaydık diyorlar filan Öyle yani Polonya'da çok erken uyananlardan <gülüyor> evet. biriydi doğrusu. Ee, yani bunun belki de işte yaşadığımız şeyin e, uzun süredir devam etmekte olan bir sürecin böyle katmerlenerek ve her seferinde de e, daha böyle geri dönülmez eşikleri aşarak e, devam ettiğini anlatan e, ve yani bunu da işte tarihsel olarak da anlatan bir e, düşünür olması nedeniyle önemsedik. E, ve özellikle... Bir sonraki programlarda da biz para alternatif para birimleri alternatif mübadele biçimlerinden birazcık bahsetmeyi düşünüyoruz. Bu son bahsettiğimiz bütün alternatif ekonomi biçimleri içinde. Ona da bir aslında girizgah niteliğinde düşündük Polanyi'yi ama bir böyle hak eder, bir programı hak eder kendi kendine diye. Evet programcılarımızdan Ayşe Bura'nın da kulaklarını çınlatalım. Evet burada. Ayşe Buğra da Türkiye'deki, Türkiye'de yani Polanyi'nin hem en önemli eserini biraz sonra Fikret daha detaylı bahsedecek Türkçe çevirmiş olan hem de en büyük yani en önemli Polanyi. ...çalışan akademisyenlerden biri. Alternatif para birimlerinden kalsınız ne? Bitcoin, Litecoin, Electrum hangisi? <gülüyor> Ona göre alacağım mı? <gülüyor> tamam <Tabii onu gülüyor> ya bozduracağım. Yani daha ziyade... ...bizim aklımızdakiler... ...işte daha... ...en son stüdyo yaptığımız programda da bahsettiğimiz... ...bu dayanışma ekonomileri ağlarının... ...mesela kendi para birimlerini... ...kullanıyor olmaları ve bunu... bir ...bir meta ve... ...üzerinden kazanç sağlanacak... ...bir para olarak değil... ...sadece bir mübadele aracı olarak kullanıyor olmalarıydı. Bundan daha detaylı bahsedeceğiz. Yine radyo programcılarımızdan e, Uygarız resmi yakınlarda bir yeşil gazetede yazı yazmıştı ama... ...bu kadar şey e, e, yeter bence. E, Spoiler. E, evet, tadımlık. Açık radyonun da bir para birimi olabilir belki. Şimdi bence. <gülüyor> bence peki olabilirim. biraz Karpaloni e, kimdi neydi ne yaptığıyla başlayalım 1886 Macaristan doğumlu gençliği Budapestte'de geçiyor Budapestte'nin işte entelektüel ortamında yetişiyor daha sonra Viyana'ya geçiyor işte hem akademik işlerle uğraşıyor hem gazetecilik yapıyor savaşın yaklaşmasıyla birlikte Londra'ya geçiyor ve Londra'da 1944 yılında Türkçe Ayşe Buran'ın çevirisiyle büyük dönüşüm olarak e, çevirdiği e, en önemli kitabını yazıyor. Akabinde de e, Kanada'ya yerleşip e, Kolombiya Üniversitesi'nde... ...çünkü Amerika oturma izni vermiyor kendisine. Hem kendisinin politik geçmişinden hem de karısının politik geçmişinden dolayı dersler veriyor. 1964 e, yılında da aramızdan ayrılıyor. Şimdi herhalde en önemli argümanı e, piyasalar, böyle verimli çalışan, e, işte böyle kendi kendini yöneten ekonomi, e, piyasaların kendiliğinden oluşması gibi. E, hani sonunda mit diyeceğimiz kavramlar aslında e, 19. yüzyılın sonundan itibaren çok daha yaygın bir şekilde hem e, akademi camiasında hem de genelde. Yani politik ortamlarda da konuşulan bir olay ve bir şekilde de kimsenin tartışmadığı, sorgulamadığı... Hani ...belki Marx'ın müdahaleleri var şüphesiz ama e, onun dışında önemli bir e, düşünce akımının nedir bu, hakikaten bu böyle midir... ...hakikaten piyasalar kendi kendine mi oluşmuştur e, sorgulamasına gitmediği e, bir e, noktaya... A, Vuruş yapıyor Karpalan'ya. Evet yani. belki bugün için mesela piyasalar so sorgulanmıyor falan filan deyince yani hani açık radyo dinleyicileri bence sorgulayan kesime, kesime çoğunlukla aittir ama. İnşallah. E, şöyle düşünebiliriz mesela çevreyle ilgili mesela bugün küresel iklim değişikliği ile ilgili en fazla kabul gören yani dünya üzerinde özellikle devletler ve hani ana akım iktisatçılar, ana akım kurumlar nezdinde kabul gören çözümlerden bir tanesi karbon piyasaları örneğin. Yani iklim değişikliğinin en önemli nedeninin orada işleyen bir piyasa olmadığı Olması ve e, sanki buna bir piyasa yaratırsak sorun çözülecekmiş gibi yani e, verimli ve iyi çözümü piyasaların getireceğine dair hala ki bu kadar sene geçti ve bu kadar olmadığını gördüğümüze rağmen e, bir egemen kanı var ki o dönemde çok daha az zaten e, bunun eleştirisi yapılmış durumda. Şöyle başlayalım. Karpoloni diyor ki e, toplumsal entegrasyon üç form üzerinden ola gelmiştir. Bunun bir tanesi piyasadır, sonunda bir e, değişimin yapıldığı yerdir. Bir diğeri yeniden dağıtımdır. Burada bir merkezi yapının işte bir şekilde vergi toplayarak e, topladığını e, belli ilkeler üzerinden e, topluma yeniden dağıtmasından bahsediyor. Üçüncüsü de karşılıklılık. Ee, gerek kişiler olarak, gerek gruplar olarak, e, gerek e, işte farklı toplumsal yapılar olarak birbirlerimizle olan ilişkide herhangi bir hesap kitap yapmadan karşılıklılık ilkesi üzerinden ilişki e, kurmaktayız, kurduk, kuruyoruz ve kuracağız diyor. Ee, kapitalizmi de e, piyasaların e, ve ekonomi anlayışının e, toplumsal e, yapının üstüne çıkıp toplumsal yapıyı da kendi içerisine aldığı, piyasa hegemonyasının e, e, artık e, doruk noktalarına ulaştığı bir yapı olarak tanımlıyor. Fakat bunu da e, bir politik e, eylem olarak görüyor. Yani kapı. Piyasalar kendi kendine oluşmamıştır, piyasalar oluşturulmuştur. Yani kapitalizm tarafından bir piyasa ekonomisi e, inşa edilmiştir. Bu da büyük ölçüde 19. yüzyıla tekabül etmektedir. Dönüşümden bahsettiği olay bu. Ve bunu da ilk hareket olarak görüyor. Yani kendi kendini yöneten ekonomiyi e, yaratma çabalarını... Ve burada da birazdan şimdi daha ayrıntılı e, e, e, üzerinde duracağız. Toprak ki buradan kastettiği aslında doğa, emek ve para bu üçlü meta haline geliyor. Aslında bunlar meta değil diyor. Yani toprak zaten meta değil. Doğa var dışarıda. ...emek ve para da meta için yaratılmış... ...değiş tokuş edilmek üzere üretilmiş, yaratılmış şeyler değil. değil. Yani. ama kapitalizmle birlikte bunlar metalaşıyor. Dolayısıyla da buna özel bir isim kullanıyor. Ayşe Bora hayali meta olarak çevirmiş durumda. Sabah tekrar bir giriş yazısını onu okudum... <gülüyor> ee, Fiktif commodity dediği e, ve sonuçta karşımıza e, bu üç e, bahsettiğim toprak, e, emek ve para e, metalaşmış bir şekilde çıkıyor karşımıza geliyor. Nesne bir çeşit şeyleşmiş, şeyleşmiş de oluyorlar. Şeyleşmiş ve değeri e, piyasa üzerinden işte belirlenen e, ederi yani bir ederi olabileceği, iki ederinin piyasa üzerinden belirlendiği metal yani ve bugün aslında doğa ekoloji hareketlerinin işte suyun metalaşmasına karşı hareketlerin doğanın metalaşmasına karşı hareketlerin aslında e, kurcaladığı mesele bu yani doğa satın alınıp sat, yani alınıp satılabilecek bir şey değil, doğaya e, sadece bir ekonomik değer biçmek doğru değil. Yani bu zaten vicdani ve etik olarak bile çok yanlış gelen bir şey ama, Belki yani daha önceden olduğu için do, emeğin metalaşması e, o, o da o dönemde o derece e, kabul edilemez bir şey aslında. Yani insan üretme gücünü e, satmak için ve değiş dokuş etmek için piyasada e, üretme gücünü üretmiş değildir. Ya da bu güç ona o yüzden verilmiş değildir, yaratılmış değildir. Çok aslında insanların emek gücünü satması 19. yüzyılda da... ...çok yeni bir şey... ...ve yani kabul edilemez bir şey... ...bir anlamda. E, dolayısıyla ne diyor? E, ekonomi toplumsal ilişkiler içine... ...yerleşeceğine... ...sosyal ilişkiler ekonomik sistemin içine... ...yerleşmeye başlıyor diyor... ...19. yüzyılla birlikte. Ama... ...bu bizi bir felakete mi... ...götürecek sorusunu... ...sorduktan sonra... E, ...bize güzel bir haber veriyor ki... E, Toplum sonunda kendisinin yok olmasına izin vermeyecektir. Çünkü bu sistem tüm toplumsal yapıyı, tüm ekolojik yapıyı yok edecektir bir noktada. Ama toplum buna hayır diyecektir. Ve bir şekilde bir direnç başlayacaktır. Bir şekilde bir rezistans başlayacaktır. Buna da çift yönlü hareket ya da ikinci hareket ismini veriyor. Burada e, belki önemli olan şeylerden bir tanesi Polanyi tarihsel olarak da e, bu hayali metallerin tam da o metalaşma sürecinin kendisinin e, bu varlıkların altına oyduğunu anlatıyor. Yani emeğin metalaşması emekçinin hayat koşullarını çok korkunçlaştırıyor eninde sonunda. Emeğin metalaşması ve piyasalaşması. Ee, insan hayatını tehdit eder e, ve toplumsal hayatı tehdit eder bir hale geliyor. Ya yani 19. yüzyıldaki anlatıyor. işte e, madencilerin yaşamını düşünelim. Günde 12 saat bazen 14 saat e, çalıştıklarını, son derece kötü koşullarda çalıştıklarını, haftada 6 gün çalıştıklarını, çocuk emeğinin, çocuk emeğinin, kadın emeğinin, emeğinin olmaz yüksek sömürücü. olduğunu, evet, çağdıkınızın çok Aynen. Be, be, beceriyle Büyük bir beceriyle anlattığı ok, Akıl almaz koşullar Tabi bu şeye de paralel düşüyor Yani Köle emeğinin yerine işte Kömürün ve doğanın evet, Sömürülmesinin yani bir, geçirilmesinin e, Evet yani köle Köle emeği ve belki bu kadar Yani artı emek sömürüsünün Bu kadar e, yoğun olması <gülüyor> Ondan sonra e, işte doğayla bir, bir şekilde doğayı metalaşmasıyla Ve enerji ile ikame edilen bir bir sürece de denk geliyor. Zaten Polonya biraz şey e, de anlatıyor. Yani önce ilk metalaşan e, ve tamamen metalaştırmaya çalışılan emek, ondan sonra para, ondan sonra doğa iyice met yani böyle bir de e, şey hani belli e, nasıl diyeyim daire e, yani daireler değil de şey. E, Cyclelar olarak Şeyi yani dinler, önce birisi evet. evet yani dalga dalga gelen bir metallaşma evet. süreci olarak bahsediyor burada işte Fikret'in söylediği aslında ikili hareket e, rezistans dediği e, burada devreye gidiyor ve genelde de bunlar Polonya açısından e, devlet e, katındaki bir takım düzenlemelere karşılık geliyor örneğin Emek piyasasında birtakım düzenlemeler yapılıyor işte çalışma koşulları iyileştiriliyor çalışma saatlerine bir birtakım kısıtlar getiriliyor vesaire ya buradaki ikili hareket işte emek e, yani işçilerin... yaşam ve sağlık koşulları çok yani artık e, yani hani sistemin kendisini de tehdit edecek kadar gözleştiğinde zaten bir toplumsal hareket çıkıyor yani toplum e, kendini korumak için yani bu koşullarda bir yani işte işçi örgütlenmeleri başlıyor grevler başlıyor büyük çatışmalar başlıyor ve onun sonucunda belli düzenlemeler en azından devletler ya da kamular şeyinde nezdinde de kabul edilerek yasalaşıyor ve hani birazcık daha emek tarafını belki önceye nazaran koruyan bir takım yasalar yapılmaya başlanıyor. Tabii bu, bu rezistansların hep e, böyle progresif e, olması da gerekmiyor Polonya'ya göre ve Polonya e, gerek e, Sovyetlerin ortaya çıkışını 17 devrimini gerek daha sonra faşizmin ortaya çıkışını büyük ölçüde bu kontrolsüz e, kapitalist sisteme e, ...duyulan bir e, tepkinin... E, ...ona verilen bir cevap olarak... E, ...görüyor ve... E, ...her iki sistemdeki... E, ...otoriter yapının... ...işte baskıcı yapının... ...ne kadar da kötü olduğunu... E, ...hem de... ...1944'te savaşın tam da... ...ortasında evet. yazabiliyor... ...biraz belki paraya... ...isterseniz hı hı. son evet. beş dakikada girelim... ...hem bir sonraki programa da bağlantı yapmak üzere... ...ee... İlgili dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. 19. yüzyılın başında para altına bağlı bir şekilde tanımlanmış durumda. Yani işte şu kadar pound götürdüğünüz zaman bu kadar altın alabiliyorsunuz. Ya da işte şu kadar altın götürdüğünüz zaman o kadar pound size veriyorlar. Ve dolayısıyla da buradan para arzının kontrolünde çok net bir çıpa var evet. altın miktarı ee, ne oluyor ikinci dünya ve birinci dünya savaşından hemen sonra e, bu altın e, endeks altına endekslenmiş olan paradaki e, bu yapı e, gelişmekte olan e, para piyasasının taleplerine bağlı olarak ortadan kaldırılıyor ve artık e, 19.uncunun başında kurulmuş olan bu yapı ee, Bincenya Savaşı'nın sonunda kaldırılıyor ve bu da neyin yolunu açıyor? İşte tabii bir zaman alıyor ama sonunda bütün bugün geldiğimiz e, finansal sistemin e, bir anlamda e, temeli e, Bincenya Savaşı sonunda atılmış oluyor. Evet. Dolayısıyla da bu e, hem paranın metalaşmasını getiriyor, beraberinde her türlü e, spekülasyona açık bir yapı Oluşturulmuş oluyor. Buradan işte çeşitli kesimlerin çok ciddi rantlar elde etmelerinin önü açılmış oluyor. Ama aynı zamanda da paranın bu şekilde metalaşmış olmasının getirdiği de çok ciddi e, kıyımlar var. Evet. Yani, gerek ekonomik yapı üzerinde gerek sosyal yapı üzerinde gerek de evet. yani, en direkt olarak e, ekolojik yapı üzerinde. Evet yani paran, paranın metalaşması derken belki e, yani iktisatla çok aşırı neşir olmayan dinleyicilerimizde çok böyle kavram teknik gibi gelebilir ama yani en azından işte şu borç e, ekonomisi olması borç üzerinden faiz bütün bankacılık sistemi aslında parayı alınır satılır bir şey haline getirip onun bir fiyatı var yani paranın fiyatı aslında faiz yani ana para artı faiz e, ve bu e, para üzerinden para kazanmaya e, yani ...para alıp satmayı sadece sanki ticaret yaparmış gibi... ...para ticareti üzerinden... E, ...bir e, ekonomik getiri... ...rant, e, faiz rantı... ...dediğimiz şeyin e, oluşmasına yol açıyor... ...ve e, bunun kendisi de... ...aslında... E, ...işte hem ekonomik krizler yaratan... ...hem toplum ekoloji üzerinde de... ...ciddi e, yıkımlar yaratan ama... O, ...o piyasalaşmanın kendisi zaten... ...kırılganlaştıran sistemi... ...ve e, zarar veren bir şey... ...ve buna karşı da işte... Bir takım e, yani sonuçta Finans piyasalarının regülasyonu ile ilgili bunlara bir e, belli düzenlemeler getirilmesi Finans ve spekülasyonların düzenlenmesi ile ilgili bir takım taleplerde şimdi yani birçok ülkede e, hani belli seviyelerde kurumsallaşmış durumda. Ee, Ama aynı zamanda da e, yerel bir takım ...rezistanslar oluşuyor, ee, biliyorsunuz. Bunun bir tanesi de alternatif para birimleri ki Ay onu evet, da birimleri. önümüzdeki programda çok da ayrıntılı bir şekilde evet, ele almaya yani, çalışacağız. E, evet, Bengi ondan zaten biraz bahsetme bahsetti, fırsatımız e, oldu Bengili. Birazcık yani oradaki şey, bu bahsedeceğimiz ve yani birazcık da bahsettiğimiz para birimlerinin en büyük e, farkı bu e, kullandığımız paradan e, bir yani zaten o para birimleri yerel olarak e, regüle ediliyor. yani kontrol yani biz kendi yani açık radyonun para birimi olsa diyelim ki e, biz kendimiz karar vereceğiz yani bu parayı biz nasıl kontrol edelim diye bu, bunu harcama kuralları nasıl olsun diye ve e, istisnasız neredeyse bütün yerel alternatif para birimleri faiz taşımayan e, para birimleridir yani ee, bir, bir hafta içinde mesela kullanmadıysan o parayı o para artık geçersizdir. Yani o parayı ben sakladım sakladım oh, sonra yes. bankaya yatırdım faiz aldım gibi bir şey olamıyor. Ee, tamamen o yüzden aslında bir meta olarak kullanmak e, kullanamıyorsunuz ve e, sadece hakikaten iş görsün ya yani. Ee, mübadele aracı olarak evet, ee, biz bir... biraz daha daha da yerel takılıyoruz açık radyo değil açık gaz denir para birimini çıkarır <gülüyor> tamam, <ne> tamam olur <gülüyor> konuşuruz haftaya <gülüyor> o zaman bunun nasıl bir para birim olacağını <gülüyor> Bence Bitcoin iyi. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu konu hakkında da konuşmak isterseniz dersimi çalışıp gelebilirim. Tamam olur tamam. haftaya konuşuruz. Hafta değil. <gülüyor> hafta değil iki hafta sonra. İki hafta sonra da değil, sonra konuşalım. Ta tamam daha mı çok çalışmam evet. gerekiyor? <gülüyor> Biraz daha artsın. Ta <gülüyor> Tamamdır. Evet Polanyi tabii çok yani bu özellikle son zamanlarda. E, ...üst üste çıkan bu iklim... Hı hı. ...facialarının... ...da bir çeşit... ...sebebini de ortaya koymuş oluyor... ...ta 1944'te... Aynen. ...ve yani 1944'te yazarken... ...Fikret'in de az önce söylediği gibi... ...aslında 1800'lerin ortasından... ...itibaren başlayan bir... ...süreci anlatıyor ve çok... ...yani oku... ...ben iktisat bilmeyen... ...yani hiç aşina olmayanların bile... ...gayet iyi anlayabileceği bir iktisat... ...tarihçisi olarak çok güzel yazıyor... Yani hem işte Önce işte bu emeğin metalaşması Ve o e, durumun ne kadar Yani koşulların ne kadar Kötüleştiği ve arkasından işte çıkan bir takım e, şeyler e, Tepkiler ve yani Aslında hakikaten yani Bu piyasalaşmanın kendi limitleri Var kendi sınırları var Yani toplum bir noktada zaten devreye giriyor Toplum tabi yani nedir O büyük bir muamma yani Bundan çok bahsetmiyor toplumda Tek parçalı bir şey değil tabi ki bir de ben yani artık son zamanlarda e, yani düşünüyorum ve nerede girecek bu toplum devreye? yani bizde <gülüyor> niye olmuyor bu ikili hareketin ikinci kısmı bir türlü çıkmıyor falan diye düşünüyorum. E, bir de şunu söylüyor yani şey değil e, yani piyasa sisteminin aslında bir iktisat e, bir ekonomi fetişi yarattığı yani sanki... E, ekonomi böyle toplumdan bağımsız kendi tamamen kuralları olan ve hiç böyle müdahale edemeyiz edersek de daha kötü yaparız işleri falan yani gibi. İlahi bir güç Aynen. An, o, o hale güç, gelmesini tabi, yani. E, yani zaten eleştiren ve e, buna karşı e, ekonominin, ekonomik alan dediğimiz alanın toplumun ve doğanın yani toplum ve doğa tarafından sınırlanması gerektiği toplum ve doğanın içine yerleşik bir sistem olması gerektiği. Ancak bu şekilde e, zarar yani bu, bu bahsettiği zararların ve yıkımların önlenebileceğinden bahsediyor ve yani bu da bizim hep bahsettiğimiz yerel işte doğrudan kararların verildiği ekonomik demokrasi, ekolojik demokrasi derken bahsettiğimiz şeye tekabül ediyor birazcık ve hani yerel para bilimlerini de mesela bu şekilde görmek, dayanışma ekonomilerini de bu şekilde görmek mümkün yani Polanyi çerçevesinde. E, ufak bir e, şeyle benden e, katkıda e, şu an e, bir kalp Polanyi Enstitüsü var e, Kanada'da Concordia Üniversitesi bünyesinde benim de e, müstakbel <gülüyor> işverenim olacak olan üniversite oluyor <gülüyor> güle güle diyelim hayırlı olsun <gülüyor> hayırlı olsun <Şükrede. gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bunu bunları konuşmaya devam edeceğiz evet. vakit ve imkan bulabilirsek <gülüyor> bu yeni gelişmeler. Olacak olacak. Biz biz böyle <gülüyor> iki avlu bir yep böyle inatla bahsedeceğiz bunlarda. Bahsedeceğiz bunlardan. evet. Belki çok teşekkürler. Görüşmek ederim. üzere. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu.